Herkese merhaba. Diyerken başlıyorum. Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler Masa'da canlı yayındayız. Yayın masamızda Ferha Kabil var ve bugün bir konuğumuz var. Şule Yüce Bıyık Bilim Virüsü Programı'nın projesinin kurucusu. Onunla Bilim Virüsü üzerine konuşacağız. Lise ve denge okullara yönelik yapılan bir proje. Şule senin birden çok şapkan var zaten hani bir anda Kurumsal İletişimciler Derneği'nin başkanısın büyük bir şirketin iletişim, iletişim direktörlüğünü yürütüyorsun... ...diğer taraftan başka başka projelere destek veriyorsun ama bu bilim virüsü senin şu anda en yeni ve en sevgili bebeğin değil mi? Evet öyle oldu. Öyle. <gülüyor> Bize biraz bilim virüsünden bahseder misin? Bilim virüsü nedir, ne yapar? Bilim virüsü bulaşır öncelikle de ama. gibi bulaşıyoruz. Biz e, bir, bir davayla yola çıktık açıkçası. Bu bir, iki eğitimci arkadaşım şu anda Robert Kolej'de e, eğitim teknolojileri ve e, koordinatör olarak çalışmakta olan, öğretmen eğitimciler bunlar. E, geçen yıl böyle bir e, Türkiye'de biliyorsun bir, bir pizza testi denilen bir şey var. İlk önce oradan başlayalım aslında. PİZA testi uluslararası bir eğitim derecelendirme testi ee, ve bunun sonuçları açıklandı. 72 ülke arasından pizza testinde Türkiye 52. sırada. Çok, matematik ve fen sonuçlarında daha da kötü. Matematik ve or, fen sonuçlarında çok kötü, dünyanın en kötüsü durumunda. Bir yandan böyle bir veri var elimizde. Bir yandan giderek bozulan, çürüyen ve yozlaşan bir eğitim sistemi söz konusu. Ama bu bütün dünyada geçerli aslında sadece Türkiye'de değil bütün yani. Çünkü bunun nedeni eğitimin artık e, gelişmekte olan teknoloji, çok hızlı gelişen teknolojinin ve iş modellerinin ve zihnin aslında bir küresel zihnin çok arkasında kalması ve formüller, ezberler, müfredatlar e, ve notlar e, ekseninde sıkışıp kalması. Ve bizim gözlemlerimiz bu eğitimci arkadaşlarımızla beraber bunun giderek gençleri bir kısır döngüye sokması, bir kafesin içine sokması, kendi potansiyellerini ortaya çıkaramadığı yönünde bir inançla, inançla bir davayla ortaya çıktık bilim virüsü olarak. E, ne yapabiliriz dedik. Yani ne yapabilirimizin cevabı aslında eğitim sistemine destek olacak belki eğitim sistemine destek olarak e, ortaya çıkacak. Fakat eğitim sistemi olmayan bir başka öğrenme platformu, nasıl bir öğrenme platformu gençlerin kendilerini... ...gerçekleştirebilecekleri... ...ne istediklerini bilebilecekleri... ...kendi potansiyellerini... ...keşfedebilecekleri bir öğrenme platformu... ...kurmak olsun dedik. Ama öte yandan... ...bir de bir bilim meselesi var ve bilim... ...giderek... Dünyada bir yükselen bir trend haline geliyor yeniden. Çünkü bir post-truth dönemi yaşıyoruz. Hakikat ötesi bir dönem yaşıyoruz. Ve bilim en önemli bir yol yani gerçeği. Bir e, çapaya giden. ihtiyacımız evet, var değil mi? Bizi gerçekliğe var. bağlayacak. Gerçekliğe bağlayacak. Bilime tutunarak biz bu yeni öğrenme modellerini gençliğin gençlerin e, zihnine, gündemine nasıl sokarız? Nasıl onların gözünde bilimi derslerin dışında bir hakikat, bir, e, bir alan olarak e, yeniden konumlarız diye düşünürken bilim virüsü ortaya çıktı. Bilim virüsü bir e, e, birlikte yaratım projesi aslında. Bunun evet kurucusu benim ama dediğim gibi iki tane kurucu ortak arkadaşım var. Eğitimci, çok iyi eğitimciler kendisi ama bununla sınırlı kalmıyor. Bilim virüsü şu an e, benim diz, bizler gibi düşünen e, eğitimin geldiği gittiği bu noktada... ...gençlerin işte harcandığını düşündüğümüz bu noktada bizler gibi düşünen... ...akademisyen, bilim insanları, sosyologlar, psikolog, psikologlar, iş insanları... ...böyle kocaman bir kadro aslında... Ve herkes burada gönüllü ve herkes burada çocuklara yeni bir ufuk açmak, yeni bir vizyon açmak, bilimin tutku, bilim tutkusunu e, o, bulaştırmak, bilim merakını bulaştırmak için seferberlik ilan etmiş vaziyette. Biz yaklaşık 20 kişiyiz. Peki bu seferler seferberliğin sonucunda ne yaptınız çocuklarla? Bu seferberliğin sonunda ön, öncelikle e, çocukların da bir e, meraklarını gözlemleyerek, onların meraklarını tatmin eden, onları bilimi daha farklı bir perspektiften algılamalarını sağlayacak olan ve onların yeni nesil, yani yeni dünyanın yetkinliklerini kavuşturacak olan bir program tasarladık. Ne var bu programda? Soru sorma var, merak etme var, doğru soruyu sorma var, sorgulama var. Yapabilirim meclisi var mesela ilk dersimizi yapabilirim. Evrensel Kamili yapabilirim meclisiyle açıyoruz. Ee, Hayal Atölyesi'nin kurucusu o da bir eğitim girişimcisi. O var. Ee, e, derin matematik algoritma var mesela son zamanlarda en işte yüce genetiği var, evrim var. Bitki genetiği var, işte kodlama, sibernetik, kimya bilimi, yapay zeka, bunlar hep böyle hani yeni dönemin kodlarını yazan şeyler, disiplinler diyelim. Peki nasıl ee, veriyorsunuz bu programı çocuklara? Bu programı tamamen ders dışında, bir ders müfredatı dışında, eğitimcilerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının gelip atölye çalışmaları halinde tasarladıkları ve burada hani bir öğretmen öğrenci ilişkiden ziyade birlikte öğrenme, birlikte birlikte sorgulama. Ve birlikte yapma ekseni üzerinde e, yürüttükleri bir atölye programları serisi oluşturduk. Altı hafta her her cumartesi günü e, sabahtan öğlene öğleden akşama iki atölye tasarlandı. E, ve eğitimciler bu atölyeleri kendileri lead ediyorlar. Eğitimcilere eğitimci demiyoruz orada atölye liderleri diyoruz. Çocukların onlarla direkt temas etmesini hatta bu ilişki... Ee, bu atölyenin dışında da devam ediyor. Çoğu çocuk, çoğu öğrenci yani bizim bilim virüsüne gelen virüs taşıyıcıları diyoruz biz onlara. <gülüyor> ee, eğitmenlerle, eğitim liderleri, atölye liderleriyle sonrasında bir mentörlük ...ilişkisi kurup meraklarını onlarla yani yürütmeye devam ediyorlar. Aslında bütün bu terminolojiyi kullanırsak sana kurucu değil de patient zero dememiz gerekiyor. Sıfırıncı belki hasta <gülüyor> ve... Evet, evet, öyle olabilir. <gülüyor> evet. Bu programın kazandıracağı yetkinliklerden bahsedebilirim belki biraz. Tamamen Hı -hı. yeni nesil diyorum, onu biraz açmak gerekir. Yaratıcı düşünce mesela. Artık hani gelecek e, diyorlar ya artık çocuklarımızı gençlerimizi ne olduğu bilinmeyen bir geleceği hazırlıyoruz. ...ne olacağı olmayan bir mesleklere hazırlıyor. Dolayısıyla meslekler artık ortadan kalkıyor... ...beceriler ortaya çıkıyor. Hı hı. Aslında 20. yıl yani önümüzdeki yıllarda... ...hatta şimdi bu süreç başladı. Yaratıcı düşünce bunların önünde geliyor. Soyut düşünce. Soru sorma becerisi, sorgulama becerisi... ...tarafsız kalma becerisi bunların önünde geliyor. E merak etmek, gözlemlemek... ...doğru gözlemi yapmak, analiz etmek... ...odaklanmak, bağlantılar oluşturmak... ...bunların önünde geliyor bu beceriler. Ve bunların hepsi aslında bilimsel düşüncenin içinde olan üverer. Yani biz çocuklara aslında bilimin bilimsel düşünceyi, bilimsel tutkuyu bulaştırıp onları hayatlarının bir felsefesi haline getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Program boyunca 25 çocuk her programa katılma hakkına sahip. Çocukların seçimi Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün bize hazırladığı bir bilimsel merak envanteri üzerinden yapılıyor. Çünkü çok çok sayıda çocuk başvuru, Öncesinde başvuruyor, Öncesinde başvuru alıyorsunuz Evet, başvuru mi? alıyoruz, Hı -hı. evet. O kriterlerden sonra davranış bilme enstitüsünün hazırladığı o envanter kriterlerini geçen çocuklar programa katılıyorlar süreklilik esas biz beklentimiz sadece o hani bir maddi bir şeyimiz yok beklentimiz yok ücretsiz program ama devamlılık mecburiyeti var. Ee, zaten başta bunu söyledik ama hani ilk programda biz artık onların o kadar e, hani adanmış olduklarını gördük ki söylediğimize utandık <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> Çünkü çok meraklı, çok sorgulayıcı ve çok güzel bir gençlik ama yerini bulamamış bir e, gençlikten bahsediyoruz aslında. İş yani eğitim şeyinden, stresinden, not stresinden kalktığı zaman gerçek bilim ve gerçek şey öğrenme, deneyimi ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu gördük program boyunca. Peki bu başvuru Hı. sürecine nasıl katılabilirler biraz ondan bahsedelim yani şu anda programı dinleyen e, dinleyicilerimizin çocukları için ya da belki dinleyen çocuk dinleyicilerimiz var bunu merak ettilerse nasıl ve evet. ne zamanlar başvurabiliyorlar buna? Şimdi biz ilkini pilot çalışmasını bu yıl e, gerçekleştirdik işte 13 Mayıs'tan e, 6 Haziran'a kadar bir pilot çalışması 6 haftalık onu yaptık ikincisini bu yaz tatili döneminden sonra yapacağız bu arada yaz e, kampımızı yaptık yapmak istiyoruz. Sanıyorum Matematik Köyü'nde olacak eğer e, uygun bir zemin bulunabilirse. Çünkü bu projenin süpür, supervisor'ı e, e, Adines'in Matematik Köyü'nün kurucusu ve biraz ondan öykündük. Ondan ilham aldık açıkçası Hı -hı. bilim virüsünü kurarken. E, eğer uygun bir e, zaman bulunabilirse Matematik, Matematik Köyü'nde bir bilim virüsü kampı yapmak istiyoruz. Ayrıca e, çocuklarımız, ilk gençlerimiz diyelim, bilim virüslerimiz bize birçok konuda ilham verdi. Mesela bu programın içinde girişimcilik yoktu. Ee, ve yani biz kendi kafamızda şeyler olarak yani e, kurucular olarak diyelim girişimcilikle bilimi yan yana getirememişiz. Halbuki biz onlardan çok şey öğrendik. En önce de bunu öğrendik. Bilimin olduğu yerde mutlaka girişimcilik de olmalı. Yani yeni dünya biraz bunu da gerektiriyor. Şimdi bir girişimcilik atölyesi tasarlayacağız önümüzdeki günlerde. işte. bu okulla senkroneze gitmeye çalışıyoruz tabii. Ee, ...onun dışında mesela şu anda... ...yeni bir grup oluşturdular... ...kendi şeylerini, app'lerini tasarlıyorlar... ...bilim virüsünün aplikasyonunu tasarlıyorlar... ...ileride iletişim onların üzerinden yapılacak... ...ama başvurmak isteyen çocuklar... Instagram'da bilim virüsü hesabını takip etsinler. ...orada her şeyi ilan ediyoruz zaten... Hayır. ...Twitter'da ve Instagram'da... ...yakında da web sitemiz yapılıyor... Ee, program altı hafta sürüyor ve... ...cumartesi evet. günleri Cumartesi oluyor. günleri evet... ...İmpet Hub bize e, ev, sahipliği yapıyor. ev sahipliği yapıyor... evet. 25 kişi katılabiliyor, tarçası. biraz bilgi kişi. vereyim diye <gülüyor> evet. söylüyorum ve e, info at adresine evet. mail atarlarsa oradan ayrıntılı bilgi alabiliyorlar. Hı -hı. E, neden virüs meselesi üzerine biraz e, kafa yormuşsunuz anladığım benim? Evet. <gülüyor> e, çünkü virüs bulaşıcıdır, yayılır. Yayılır, e, bir daha bünyeden çıkmaz. Bünyeden çıkmaz. Evet. E, anladığım kadarıyla aynı zamanda da virüsler bu eğitimlere katılan insanlarda oluyor. Evet bu aslında herkes oluyor. Eğitime veren de virüs. Virüs bulaştırıcısı. <gülüyor> Eğitime katılan da virüs. Hatta siz de artık bir virüsünüz. Çünkü virüsü <gülüyor> radyo kanalı sayesinde bulaştırıyorsunuz şu anda. <gülüyor> Sonrasında bilim virüsü projesine bir şekilde yaklaşan, beğen herkes bu e, projeye bulaşmış. Bu virüsü taşıyıcı haline gelmiş oluyor. Aslında. Ee, aslında şimdi moda olan şeyler var ya. Robotik, kodlama, kodlama, evet. işte biomimetry falan gibi. Ee, ...bunlar var programın içinde... Evet, e, ...gördüğüm var. kadarıyla ama daha fazlası da var. Yani bu, bu, bunlar... E, ...işte hemen hemen bütün özel okulların... ...ya biz de kodlama öğretiyoruz ha, evet, dediği gibi Evet çok doğru Biraz söylenin. oradan konuşalım. Senin. Ya oradan konuşalım çünkü biz... hani ...bir yıllık bir araştırma ve... E, ...sorgulama safhasından sonra aslında... ...bilim virüsü programını oluşturduk. E, o bir yıl içinde yani... ...2017 yılı içinde... Böyle araştırdığımız her yerden önümüze kodlama, robotik, makerlık atölyeler falan gibi şeyler çıktı. Dediğin çok doğru. Bunlar moda. Bunlar çok önemli şeyler bu arada. Tabii ki de kodlama hmm. geleceğin şey yani disiplini diyelim çok önemli ama hani hani bir, bir damar yakalayıp işte orada bir birçok böyle e, e, insanın orada işte bir şeyler yapması hani bir alışveriş merkezinde işte biner kişiye kodlama öğretmesi falan gibi durumlar söz konusu ve bu geçici modalar bir anlamda şey gibi kullanılıyor böyle. Ee, hani Öğrencileri e, cazibe merkezi olarak kullanılıyor Biz bundan uzak kalmak istedik Yani biz maker şeyinden O da olsun ama bu iş böyle bir kodlama Robotik makerlık ekseninde olmasını istedik. bu iş bilim hiçbir zaman Modası geçmeyecek Hepsinin temelinde ve zaten hepsinin bilimsel temelinde düşünce olan, Ve yaratıcı düşünce evet, var Yani e, hani okuldan ayrıldıkları Zamanda okulla bağlantıları Kesildikleri zamanda hayat bir hayat Felsefesi olarak bilimi Bir yol olarak bilimi sunmak istedik benim gördüğüm evet. zaten bu tür programların e, içinde pek olmayan bir şey var burada bilim evet. felsefesi. Yani evet. bilim felsefesi üzerinden var. de giden bir izleyiniz var anladığım Kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle evet. E, mesela dediğim gibi işte hackerlık var mesela iyilik için hacker diye Hı -hı. bir hocamız bir etik hacker bir girişimci eğitmenimiz iyilik için hacker girişimi veriyor böyle. O, o, bir, o çok önemli bir trend. işte İnci Kacı Begic vardır biliyorsunuz. Bir akademisyen ve e, hani önemli başarılara imza atmış bir bilim insanı. Bir hücre felsefesini anlatıyor bize. Bilimi bu perspektiften algılamaya çalışıyoruz. Bitki genetiği mesela hiç bilinmeyen bir alan ama bitkin, bitki <gülüyor> gerçekten çok farklı bir varlık ve farklı bir dili var. Farklı bir dünyası var. Bunun genetiğini her atölyemizde mutlaka... ...şeyler var, deneyler yapılıyor. Küçük, irili, ufaklı deneyler yapılıyor ve öğrenciler beraber öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Bir de burada en önemli şey birlikte çalışma. Şimdi Türkiye'nin en önemli problemlerden bir tanesi birlikte çalışma kültürünün gelişmemesi. Yani bugün kurumlarda da bunu görüyoruz. Hani her alanda, her kamusal şeyde de görüyoruz, alanda da görüyoruz. Birlikte çalışma disiplininin gelişmemesi, herkesin kendi yolundan gitmesi gibi... Bunu burada vermeye çalışıyoruz. Daha ilk şeyde, e, işte girişimcilik biraz oradan da geldi, daha ilk e, e, dersimizde, atölyemizde diyelim, öğrenciler birlikte gruplandılar ve birlikte projeler ürettiler. Hepsi bir tarafına baktı, farklı farklı disiplinleri ve bunların hepsi aslında lisans alınabilir ve ilerletebilir projelerdi. Bu bize şu şeyi verdi, yani bilimsel e, disiplinler, bilim, bilim, girişimcilikle birleştiğinde aslında dünyayı değiştirecek bir olgu. Ve girişimciliğin de bu anlamda tetiklenmesi lazım. Girişimcilik içinde birlikte çalışmak en önemli unsur Ben hem Ravuf'un söylediğini çok önemli buluyorum. Hem de senin söylediklerinde növeleri var ama bunu biraz açığa çıkararak konuşmakta da fayda var. Ee, bilim felsefesi olmadan teknik olarak bilimsel bilgiyi bir şeye dönüştürmek çok mümkün olmuyor aslında. O zaman gerçekten montaj hattı haline geliyoruz. Hı. Yani çip bir yerden geliyor. Arabayı montaj montajlıyoruz burada. Ama araba yapmış olmuyorsunuz. Hı. O kreatif ee, sıçramayı yaratan şey işin e, felsefesi ve gerçekten bunu kendi Hı. içine sindirerek yaşıyor olmak. Yaşıyor o yüzden yani. bu program diğerlerinden farklı gibi görünüyor. Biz de aynen bu felsefe üzerine kurguladık e, Damlacığım. Ee, bilimin gerçi özünü anlayabilmek, o bilimin ışığını görebilmek ve ondan sonra o yoldan ilerleyebilmeleri için program lise hazırlık ve 1 2 3 lise sınıflara... hazırlık 1 2 3'ü katmadık çünkü 3 biraz öz, şey, hmm. stresine giriyor üniversite sınavları evet. stresine giriyor. <gülüyor> o yüzden onları hiç zorlamadık böyle. Neden şey ortaokula inmedi? Ee, buna eğitimcilerimiz karar verdi açıkçası. Nesin'in de yönlendirmesi bu şekilde oldu. Lise başka bir şey aşama aslında. Hani bir kere en önemlisi lisede çocuklar ben ne yapacağım, ne olacağım telaşına düşüyorlar. Çünkü üniversite seçimlerini bu ...burada şekillenen bir şeye göre yapıyorlar, bir e, düşünceye göre yapıyorlar. İşte bir rol model alıyor veya bir dersten çok etkileniyor. E, ben bunu seviyormuşum fikri oluşuyor kafasında. Genellikle de okullarda bu oluşmuyor. Çünkü okullarda ders ve not baskısı çocukları... ...hani uzaklaştırıyor meslek seçiminden <gülüyor> ve sonuçta yanlış meslek seçimleri sonunu biliyorsunuz zaten. Kimse kendi mesleğini yapmıyor memnuniyetle. Gibi evet biraz öyle geliyor <gülüyor> ve boşuna okumuş işte bir boşuna kaybedilmiş zamanlar diyebiliriz. Şimdi bu, burada mesela bu programın en önemli katkılarından bir tanesi şu oldu öğrenciler üzerinde. Yaklaşık işte oh, yarısından fazlası e, neyi sevdiğine karar verdi. Mesela malzeme bilimi dersimiz var. Dört tane gencimiz bilim virüsümüz malzeme bilimi okumaya karar verdi. Evet bir gencimiz vardı çok özel çocuklar gerçekten Katık Anadolu Lisesi'nden geldiler üçlü bir ekip hatta bir tanesi buradan dinliyorsa selam olsun Cem görme engelli benim çok ilham aldığım bir genç. ...birlikte biyoteknoloji laboratuvarı kurmaya karar verdiler ve bu alanda girişimcilik yapmaya karar verdiler. Birkaç tane projelerini oluşturdular, mentörlük almaya başladılar, i̇şte eğitmenlerle ilişkiye geçip onları takip etmeye başladılar. Yani çocukların önüne bilim temelli bir yol, yol açıldı aslında yaparlardı çünkü ve biz iki yıldır bir startup yarışması düzenliyoruz. Orada gördüğümüzde lise öğrencilerinden çok ciddi başvuru var ve bayağı önelemeyi geçenler oldu gibi geçen senenin ya yani 500 680 başvuru arasından ilk üçe girenlerden bir tanesi 17 yaşında bir lise Müthiş. öğrencisiydi. Müthiş bir şey. Lise öğrencileri keşfedilmemiş bir alan Damla. Umarım hani iş dünyası ne bileyim e, akademi e, girişimcilik ekosistemi lise öğrencilerini bir an önce keşfeder ve onlardaki o Hani o, o heyecanı, o tutkuyu ve o pırıl pırıl beyni. Çünkü inovasyon için gerekli olan şey o kirlenmemiş, arınmış, meraklı, iştahlı bir beyin. Bu da lise öğrencilerinde var aslında. <gülüyor> Üniversitede zaten başka bir yere doğru gidiyor. Bir şeylere karar vermiş oluyor ve o yolda yürümeye başlıyor. Oradan bilgi e, edinmeye ve toplamaya başlıyor. Lisede bam, ap, açık, bütün olasılıklar açık bir beyin var. Her bir de meraklı, tutkulu. ...ve sorgulayıcı bir gençse ve eğitim sistemi tarafından kenetlenmemişse... ...lise büyük bir potansiyel gerçekten. Umarım keşfedilir. Ee, evet. Bir dönemde 25 kişi e, katılıyor. Evet. Çok Tek... butik olmasını istedik Rauf. Yani evet. bu 3000 kişiye kodlama eğitim vermek gibi bir yol aynı <gülüyor> <yeni gülüyor> istemedik. O 25 kişi tekrar ediyorlar mı? Yoksa o 6 haftada bitiyor yeni 25 kişi mi geliyor Şimdi, ikinci program? Şimdi e, evet öyle olacak. Hı. Yani ikinci programımıza yine 25 kişi gelecek ama... İlk 25 kişimizi biz şey dedik, pilot eğitim ve bilim virüsü bulaştırıcıları diye, taşıyıcıları diye e, konumladık. Onlar bir sonraki gruba mentörlük edebilecekler. Akran öğrenmesi çok önemli bir şey. Onları Hı -hı. E, tetiklemek istiyoruz. E, onlar da zaten çok seviyorlar ve her türlü etkinliğimizde yer almak isteyeceklerini düşünüyorum. E, toplamda ne kadar insana, e, ne kadar gence erişebilir e, olduğunu düşünüyorsun veya öyle bir hedefiniz var mı? E, Rav açıkçası e, bunu önümüzdeki sene söyleyebilirim. E, ama hani e, biraz şeyleri... hani Program dışı aktivitelerle beraber şimdi... Bir altı haftalık programlar var ama biz bir yere doğru evriliyoruz. İşte atölye programları tasarlıyoruz. Bootcamp'ler tasarlıyoruz. Bilim konuşmaları, Science Talks adı altında bir takım etkinlikler tasarlıyoruz. E, gençlere şey verecek, e, mentorluklar kur kur kuruluyoruz falan. Bununla beraber yani yılda hani... Bilmiyorum hani yüzlerce kişiye ulaşmamız mümkün. Hı -hı. Atölye programlarının dışında yaratacağımız o bilim virüsü kapsamı içinde yaratacağımız etkinliklerle çok sayıda insana ulaşabilmemiz mümkün. Ama atölye daha sınırlı tabii o daha intensif daha yoğun daha böyle şey bir eğitim oluyor. Ee, Şimdi e, bol miktarda epey fazla sayıda eğitmen var. Hı -hı. Ee, epey bir emek zaman harcandığı gözüküyor ve evet. bunların tamamı gönüllü. Tamamı gönüllü. Biraz yani, bunun üzerine konuşalım bence. Vallahi ben onların hepsini teker teker anlatabilirim. Çok özel insanlar. Yani ne, kimden başlasam işte demin dediğim gibi İnci mesela kökücü araştırmacısı. Profesör Doktor Ayt Aytül Erçil var. Ee, Savancı ve Boğaziçi Üniversitesi'nin arge merkezlerinin kurucusu ve yapay zeka deyince Türkiye'de akla geliyor. Hatta dünyada bir sıralama içinde olan çok değerli bir bilim insanı. MIT'de ders anlatan, Brown'da ders anlatan bir eğitmenimiz, öğretmenimiz bilim virüsünde çocuklara yapay zeka anlattı mesela ve büyük bir heyecanla ve hiç hiçbir üniversite öğrencisi beni böyle dinlemeli dedi mesela kendisi böyle bir geri bildirim verdi. İşte kaya işleyen var bitkinin genetiğini. Anlatan Yeditepe Üniversitesi'nde e, araştırma görevlisi Baran Korkut, e, Design de önemli bir isimdir muhtemelen tanırsınız. Umut Ekmekçi'yi tanıyorsunuz. Umut, evet. inovasyon anlatıyor. Evet. Özgür zihinler, özgür çözümler adında bir e, şeyi var, e, programı var. Ortanca açık bir startup e, sahibi ve Unity. Oyun tasarımı, game e, tasarım, game developing anlatıyor. Muhammed işte kurucu ortağımız o 3D tasarım anlatıyor. Pınar kurucu ortağımız soru sorma atölyesi var. Nasıl doğru soru sorulur, nasıl doğru gözlem yapılır? Bunu anlatıyor. İşte Murat Yıldırım, Borusan Ergen'in başında genel müdür ve Türkiye'nin o da bilim, değerli bilim insanlarından bir tanesi. E, o da... Ee, ...malzeme bilimi anlatıyor... ...çok yeni bir alan mesela malzeme bilimi... Ee, ...ve onun işte tarihçesini, evrimini anlatıyor... ...çocuklara deney yaptırıyor... ...yani hepsi İlker Kınay matematik anlatıyor... ...işte Beyaz Sefe ile kimya atölyesi var... ...kimya hocamız çocuklara... ...kimya deneyleri yaptırıyor... Ee, ...ben liderlik anlatıyorum... ...biraz liderlik, <gülüyor> iletişim anlatıyorum... ...bu da önemli yani... E, bilmiyorum ismini atladıklarım Emre Alatın Keskin yapabilirim meclisi işte hayalatölesi var evet. onda çok değerli bir eğitim girişimcisi söylemişti zaten ee, evet. çok tatlı ve ilginç bir herkes. Çok çok. Evet. Bütün bu isimleri gönüllü olarak bir araya Topladık. getiren. Evet. Dinamik ne? ne? Ne umudu onları burada bu kadar gönüllü vakitlerini harcamaya? Çünkü bir yandan da takvimleri çok dolu insanlardan evet, bahsediyoruz. Evet çok doğru söylüyorsun. Evet. Nedir bu, bu şey, buradaki itki? Buradaki insanların ortak noktası yani hepsi alanlarında çok çok başarılı olmasının yanında... E, ...ortak noktası bilimi meslek olmanın ötesinde bir tutku olarak benimsemiş insanlar. Şimdi ben bir iş insanıyım, ben bir bilim insan değilim, bir ee, ama bilimin meslemin ötesinde bir yol, bir e, düşünme biçimi, bir, e, bir felsefe olarak benimseyen bir insanım. Bunun gibi bu, bu mindsette insanlar, bu zihin yapısındaki insanlar bir araya geldi. Bilim insanı da var, aralarında zaten akademisyen de var, dediğim gibi iş insanları da var, tasarımcı da var, inovasyon öğreten de var. Matematikçi de var, bilim de var, bilim dışı da var ama ortak şey bilim tutkusu gerçekten. Bir araya gelip çalışabilmeleri için evet. sadece kendilerindeki ortak özellik değil bir de ortak inandıkları bir hayal olması gerekiyor. Evet, hayal o ilanlar. hayal ne Doğru. onu sormak o istiyor da, Yani o hayal bilimi meslek olarak gençlerin gelecek planına sokmak, ülkemizde bilimi yeniden e, bir e, yükselen değer haline getirmek. Çünkü o, o tutkuya sahip olunca onun kaybından rahatsızlık duyuyorsunuz. Gençleri e, bu anlamda hani ne kadar gence bulaştırabilirsek o kadar kar tutku şeyiyle, duygusuyla hareket etmek. E, erişimi kısıtlı olan imkanlar var. Tabii yani herkes e, erişimi bilime ve e, bilgiye erişimi kısıtlı olan gençler söz konusu onlara bunları ulaştırmak. Çünkü biz sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacağız. ...şu anda mesela Anadolu'dan müthiş bir talep gelmeye başladı. Kastamonu'dan, Adana'dan, Konya'dan... ...buraya ne zaman geleceksiniz... ...burada ne zaman program yapacaksınız gibi... ...imkanımız ölçüsünde oralara da gitmek... ...orada da çocuklara, gençlere... ...bu virüsü bulaştırmak istiyoruz. Böyle bir hayal yani... ...ortak bir hayal. <gülüyor> Özetlersek çok özür dilerim. Son bir soru sorayım. Zaten bir kapatıyoruz program... ...süremiz bitiyor. Kaynak olarak... ...çok kısaca... Nasıl bir kaynak geliştirmeyi kullanıyorsunuz? Sadece gönüllülerin e, şeyi ve işte mekan verenler de gönüllü veriyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Onun dışında maliyetler. Ha, onun dışında maliyetler. Bir kere öğrencilerden para almaya düşünmüyoruz. Evet. <gülüyor> Bilim virüsü e, böyle bulaşacak yani. Evet. Maddi bir beklentiyle bulaşmayacak. Ama e, şu an işte, İmpecat bize bir mekan desteği veriyor. E, işte birkaç holding şu anda bize e, kaynak sağlıyor. şirket sağlıyor. Öğrenci sponsorlukları geliştirilecek ileride mesela kafamızda bu var. Atölyeleri sahiplenen şirketler olacaktır mutlaka ilgi ve şey alanı hani faaliyet alanı doğrultusunda o atölyeleri sahiplenen o atölyelere şey yapalım. Burslar geliştireceğiz. Biraz orada Alinesis'in benim konuşmam lazım. Onun modelini çünkü biraz uygulamaya çalışıyorum. Umarım bizim de bir bilim köyümüz olur. <gülüyor> Matematik köyü gibi bir gün kaynak olacağını düşünüyorum. Raoof. Ortak geleceğimiz için yolunuz açık evet, olsun. Teşekkür diyelim. ederiz. Tek Yol Bilim. 94.9 açık radyoda canlı yayında diğer kamdaydınız ve Bilim virüsünü bugün konuk ettik. Şule e, bizlerle bizlerle beraberdi Şule yücebıyık. Çok teşekkürler Şule. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim e, ben. Rauf Kösemen. E, yayın masamızda Ferre Kabil vardı. Sizlere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.